Bu den sabahlar, bu den sabahlar, bu <Sessizlik> <Sessizlik> Tamam yeter. Bugüne kadar ilk Aynısını... hiç fon ağzımızla yapılmamıştı, bugün fon yaptım ağzıma. Evet ya. Faketti mi Fahir? Ağzını ıı, seveyim oktay. Teşekkür ederim Fahir. Öpeyim kızıyorsun ondan sonra ben, ben de ne söyleyeceğimi şaşırıyorum. Sanki burada da yanlış anlaşıldım. Kötü bir şey söyleyecekmiş gibi anlaşıldım. Ben şimdi mahcup durumda. Yok kötü bir şey düşünenler şey onlar hatalı. Hatalı. <gülüyor> hatalı da demeyelim de onlar da var. Onlar... Sende hiçbir kabahat yok Fahir. Teşekkür ederim Mokta'cığım. Ben çok teşekkür ederim Esas. Günaydın. Ee, bugün 13 Aralık 2012. Ay vallahi nihayet yani. niye söylüyorum bunu? 12-12 12'yi 12 e, atlattık hadi vallahi istifra istifra istifra istifra hiç yapan dün e, şey değildi değil mi? Yani dün bu kadar olay olacağını hiç bilmiyorduk değil mi ülkede? yok o kadar olay olacağını bilmiyorduk ama da. tahmin ediyorduk önceki günlerden yani e, tabi ki zaten şunu şurasında son 8'deyiz döndürüyoruz turumuzu. Son 8 ne ya? 21 Aralık'ta. 21'e mi? Hmm. Şey çıktı televizyonlara. Ee, Uzmanlar mı? A, uzay uzmanı kimdi bizim Ufo uzmanı? Haktan Akdoğan. Haktan Akdoğan. Hayır Haktan Akdoğan çıktı. Hiçbir şey olmayacak dedi. Ama yani neler neler bahsetti. Neler neler. O ayın altında bunların bir sürü şeyi varmış. Benim dediğim şey vardı ya bu adamlar Ay'a Ay gidildiğine inanmayan adam vardı. Evet. Ee, yani o adam vardı. Neyse 30 yıldır niye gidilmediğini de açıkladı. Orada Haktan sen... Akdoğan da şey mi? Ay'a gidildiğine inanmayan adam mı? Yok yok gidildiğine inanıyor. Şey diyor zaten o. E, orada diyor onların diyor, işte kolonileri var diyor. Onlar görüyor da ondan beridir diyor. Gitmiyorlar diyor. Ay'da mı? Ay'da ya diyor. Ya niye şimdi gündemi değiştiriyor ya bu Halk'dan Akdoğan'da? Çok Neyse üzüren. o şey Çok canım, seviyorum kendisini ama neden 20... değiştiriyor? yani Neden böyle yapıyor yani? 21'inde bir şey olmayacak dedi yani. İyi o. Oh. İçim rahatladı. Ama soğuk sular serpildi verdi. Yine bir şey olur ya. Bir şey olur. Bizim e, ülkemizde olur. Türkiye'de. Ve böyle bir güce denge geldi. Güç dengeleri değişiyor falan diye bir yorumlayan Varlar olur yani. öyle Var öyle var. Yani 21'den sonra pek güzellikler bizlerle olacakmış ya. O derece bir güzellikler. Çünkü bak yani sırası. dün neler oldu neler ya. Yani e, Türkiye'de öyle bir şey yok ki. Olaysız bir... Olaysız geçmiyor bir ki. günümüz geçmiyor. Bir gün geçmiyor. Mesela yani 12-12-2012'de evlenmek için herkes hücum etti biliyorsun. Evet aşk olsun. Eee... Aşk olsun tabi, yani ya. evlenenlere verilecek en güzel e, tavsiye olabilir Faiz bu. Ağzından sağlık diyorum ben de. Çok güzel. 12 nerenin plakası? Buradan asker dinleyicilerimizi selam ediyoruz. Bingöl. Neyse, bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Küçük Ping bilgiler. Bingöl de çok güzel yerdi. Yani sen miydin ya dün? <gülüyor> Yok. Kim de öyle biri bir şey dedi bana. Abi, Bingölde de sasmam var o. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi neyse e, pek çok kişi dün evlendi ama e, en yani en çok mutluluklar dediğimiz e, Emel ve ha, Hamit Turan çifti. Aa şeyde evlendi ya. Ney? Necat İşler diyesim geliyor niye ise. Nejat İşler de evlenince. inşallah hayırlısıyla da Kurtlar Vadisi'ne oynayan kimdi? Memati mi? Memati biliyorsun sizlere ömür oldu Kurtlar Vadisi'nde. Ne bileyim Fahir ben i̇şte adam, Kurtlar Vadisi. Polat mı? Polat Alemdar rolünü Necati oynayıp, Necati Şaşmaz. <gülüyor> ha, Necati Şaşmaz evlendi. Üçüncü hamle bulabiliyorum Kurtlar Vadisi'nde isimler. Ama yine bulurum ya. Bulun. Yani. Helal olsun. Bulun. İyi ya, hadi dün, ona da mutlu. Dün mü evlendi dün o Dün evlendi o da. da. İyi, ne kadar güzel. Hatay'da iki çocuk sahibi e, Emel ve Hamit Bey e, nikah tarihlerini 12-12-12'ye denk getirmek için önce boşanmışlar. Ne kadar zekice. Ne kadar güzel. Ondan sonra dün yeniden nikah memurunun karşısına çıkarak evet evet demişler ve herkese nikah kapak bu da herkesin Sebep? kapak oldu demiş. <gülüyor> vallahi çok iyi oldu ya. <gülüyor> öyle dememiş tabi öyle dememiş de e, biz demiş bir tek <gülüyor> bir hayalim vardı demiş Hamit Bey. Bu hayalimi <gülüyor> gerçekleştirdim artık bütün hayallerimi gerçekleştirdim. <gülüyor> 12-12-12'de 12, saat 12'de evlenmişler üstelik. Ne kadar enteresan. Ama yani buna, buna tabii böyle yapmaları lazım. Yani boşanıyorsan... Şeyde demişler mi? 12'den vurduk. <gülüyor> Hayır yemin ediyorum keşke arayıp söyleseydin ya Emel Hanım'la Hamit Bey'i. Yani çünkü o lafları ede edecek tek yani belki de... Tek adam benim. O, o etme hakkı diye bir şey varsa o hak bu çifte ait. Evet. Çünkü yani boşanıyorlar. Yani zahmete giriyorlar. Büyük yani, zahmet, büyük zahmet. Kendi evlerinde yani eve çağırmışlar tabii ikinci nikah Ya ben için. de onu okudum da niye 9 ay önce boşanmışlar onu anlamadım. Önceden gidelim gün alalım değil mi yoksa boşandıktan sonra e, karısıyla evlenen adam yani 9 ay geçmesi mi Vallahi gerekiyor? Vallahi boşandıktan sonra karısıyla evlenen adam durumuna düştü şimdi bu yani. Yani evet. Hamit Bey. Emel Hanım da boşandıktan sonra kocasıyla evlenen adam evet. durumuna, kadın durumuna kadın düştü. Kadın durumuna düştü. Yani evet 9 ay önce boşanmışlar o niye... Allah Allah ya. Yasal süreci beklemişler sonra. Yani Yasal bekle acaba boşanma vardı da boşandılar sonra mı böyle şeyler? Vardır yaptılar? bir kaidesi Oktaycığım. Vardır bir kaidesi. Neyse, yani, yani şunu biliyoruz ki şu anda çok e, mutlular. Yani mutlu olma ihtimalleri yüksek. En azından o Neyse, kadarını bakalım. biliyoruz. Seneye bir başka espri var biliyorsun 11 12 13 diye. Ne var? 11, 11 12, 12 13. 13. Ay kedi kedi geldi. Stüdyoya kedi geldi. Stüdyoya <gülüyor> kedi geldi. <gülüyor> Stüdyo kedi geldi. <gülüyor> Evet, sahip çıkalım geldi ya. Gene bu mecbuz bu sabah sabah getiriyorlar buraya ya. Ne yapıyorsun ya böyle? Şaka olsun ya. Dur biraz konuş. Şakaya bak şakaya bak sevdiğin izlas. diyor. Kedi, Stüdy evet. kedi attı. Kedi atıldı yani. Kedi atma demeyelim de kedi opladı. Oplar zaten ya. kedi opluyor zıplıyor da. Neyse bu gitti gene. Ne... Bu adamın Özür ne yaptığını anlamıyorum. Anlamıyorum. Vallahi hakikaten anlamıyorum. Ee, bu arada e, tabii sadece evlenenler yoktu. 112 evet. Remolatça gazetelerini getirmiş. Teşekkür ediyoruz Ege, Sağ ol. Eline konu sağ ol. Hem hemen he, sen ne diyordun nokta? Yani ee, sadece diyorum evlenenler yok. Aynı zamanda tesisler de açıldı. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. <gülüyor> teşekkür ederiz. <gülüyor> sağ ol. Bir inceleyelim size dönelim. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Sevgili dinciler gazeteler geldi. Ben ee, kafe almaya gideceğim söylemek istediğini. Otur ya sonra şey alırsan yaparım. otur. Otur gel gel. Gel, gel biraz otur gel. sonra sonra şey yaparsın. Aa. Hemen kahve alayım. Elimine ayol. Aa vallahi. 112 tesis açıldı dün. 112 mi? Biliyorum ya bir Ü... tanesine de benim ismim verildi. Ya de. evet yine kaçırdık abi. 112 tesisin toplu açılışını yaptı e, Sayın Başbakan Erdoğan. bunun e... 112 tesisini de aynı aynı yere mi denk getiriyorlar yoksa Yer, bir yer kuralı yok abi. ayrı noktada. Gibi. Yer kuralı yok. 12 12 ile alakalı bir şey olmuş. Ha, yani. Kural kuralo. Kural Tesislere mesela 2 milyon 345 bin dekar arazi sulanacak. İyi bayağı iyi bayağı Ondan iyi bana uyar. Ondan sonra bilmem kaç milyon metreküp içme suyu sağlar. Onların hiç Eyvallah. alakası yok 12'lerle. Ee, ama pek çok kişinin ismi verildi. Mesela Recai Kutan. Evet. Örnek vermek gerekirse. Bostepe Barajı'na mesela Recai Kutan ismi verilmiş. Ya baraja isim verilmesi insanın... Hoşuna gider mi? Ya yani bir okula mı verilmesini isterdin? Bir baraja yaşarken mı? Yaşarken mi ölerken mi? Benim yani hız tümseye ne ismim verilse bana yeter. Ben bak yaşarken çok farklı düşünürüm bu konuda. Ölerken çok farklı. Sana döküleceğim şu Kasis Ege Kayacan'a bir küçük bir sormak istiyorum. Merhaba. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz öncelikle bu çok güzel. Valla yani o daha güzel bir şey var mı? Yani? Evet, çok güzel. Ben yani hakikaten çok güzel bir şey kaptı şu anda adam. En güzeli de onun senin yani senin ismi veriliyor iki sene sonra başkasının isminde aynı şey verilmesi. Yani neden biliyor musun Fahir? Orada yatırmış o falan diye şey de çıkabilir yani. Ben yani de... oradaymış Ege Kayacan burada mı peki Her araba geçiyor üstünden Yok hayır sembolik olarak ismi var burada Yani bence Viadük'ü hak ediyor yani Güzeldir Bilmiyorum. Viadük Viadük zaten yani son, son Viyadük nokta Viadük Ege Kayacan Köprülü Kavşak da olur ben Köprülü mesela. Kavşak Ege Kayacan Ama Köprülü Kavşak diye çağırırlar seni sonra kü Küfür gibi oldu ya Evet Kendisi zaten yaşarken de çok köprülü bir kavşak. Parasız geçiş noktasında mesela benim ismim verilmesi. Aklınızda olsun ikinizin. En tamam, güzel Parasız geçiş noktalarına Bunlar benim ismim Vasiyetlerimiz verdim. tipi bir şeyler sen, oldu. Sen Fahir sen de söyle. Valla da... bana bir... Ee, nasıl? Ne daha istiyorsun sen? Gönlünden geçeni söyle. Ay baraj falan çok hoşuma bak gitti. Bak ben de. havalısını söyleyeyim. Barajdan daha güzel. Flash. Havaalanı farkı. Hayır. Havaalanı olabilir hayır, mi farkı? Hayır, Tevfik hayır, Fahir Öğünç havaalanı. hayır. havaalanı. bak, koy. Çok güzel ya. Bak, koy. Üç, üç ismini de kullanabileceğin çok güzel bir Benim daha durum. güzel bir fikrim vardı. Ya lütfen, lütfen. İshane. <gülüyor> güzel bir işhanına adımın verilmesi gerçekten. Bak, da güzel Çay ocağını kim işletecek? Çaycı şey var mı? Hı. <gülüyor> Valla onu şeye çıkacağız ya ne ihaleye çıkacağız? Valla ya, yani. yani. haberimiz olsun onda. Neyse hayırlısı Çok olsun. E, bu arada e, sayın başbakan 112 tesisten birini e, Yozgat'taki bir e, barajın açılışını yaparken tam son anda şey demiş. Ya onu da ne yapalım ya? Adı ne onun? <gülüyor> Bir gerçek, gerçek adı vardı. Proje adı en azından. Pro, proje adı var onu bilmiyorum. Evet, bölgeden ama... alıyor ismini. Evet, evet, evet, herhalde Musa, on... Beyli <gülüyor> Musa Beyli Barajı. <gülüyor> Musa Beyli Barajı. <gülüyor> barajını şey yaparken. Yani demiş o... ki ya demiş bu da demiş Cemil Çiçek. Olsun demiş bunun adı da demiş. Barajın adı. Sonra o barajın adı Cemil Çiçek Barajı oldu. Cemil Çiçek e de herhalde şey diye haber vermişler. Çünkü törende yokmuş Cemil Çiçek. Evet. Onu, ben genişken, çünkü radyo konuşmuyor. dinledim de. Hmm. Orada konuşması işte. Kordela'yı. Diye böyle bir açılış konuşması var. O tam şey diyor. Cemil Bey de aramızda yok ama kendisine hoş bir sürpriz olsun haberi de yok falan diye. Cemil Çiçek'e ne dediler acaba? Cemil Bey size hoş bir şey Cemil çiçeğe mesaj atan olmuştur ben Müjdemi isterim. Baraja. Baraja koyduk. Ne koy ne? <gülüyor> Baraja isminizi koyduk falan. Aa, gerçekten mi? Çok hoş. Bir şey soracağım. Sevinir, sevinir mi acaba ya? insanlar mi? Sevinir mi? Şose neye deniyordu? Şose, Şose mi? Aha. Şose yolun kenarında biriken asfalt bahçe Hayır çıkıyorum. ya şose yol tipi değil mi? Evet işte yolun kenarındaki taşlı yola şose denmiyor mu? O senin dediğin mıcır. Yani işte mıcırlı yola daha yol olma yolunda atılan, atılan ilk adımlardan Mesela, biri. Şose. Zayıf yani şose. Zayıfın şosesi. Şo şo şoşesi, o evet o zayıf. Bende şose de havalı gibi geldi de neyse. Güzelmiş. Güzelmiş. Vallahi hem Cemil Çiçe'ye hoş bir sürpriz oldu biz de bu vesileyle vasiyetlerimizi de verdik Ege Kayacan'a bir dük veya uygun olursa bir kasis ben veya köprülü kavşak Yani ben kasise kadar e, razıyım ama gönlümde yatan Kleopatra Ege koyuyor Ama sen çok fikir değiştiriyorsun abi Ya bana Şimdi, bir yere bir ismimi koyun E tamam hani. koyunacak canım kasis Ben tercihim yok ya Bir tane kasisi konacak yani maalesef böyle kasis seçtiğin için bir tane Mesela evet. ben parasız geçiş... Krasis seçmedim. Kasisi fitim dedim. Arada çok şey var. Çok şey vardı. Ya, hakikaten. Sen Oktay... Ben parasız geçiş yolu. Bir örnek verecektim de o esnada. Yani mesela bu hani e, şeyler oluyor ya. Adana Mersin arasında mesela otoban var. Hayır. Evet. Normalde yani oradan geç... Gişeler falan var girerken. Hı ama hiçbir zaman bir memur ya da bir şey yok çünkü orası parasız ama gişeler falan konmuş. Ha her ihtimale. Benim tek şartım var parasız olması ve e, lüks Nasıl? olması yok. insanlar niye tedirgin ediyorsun durdur. Makii olabilir mi bir bir makii veya makam mı? Peki kayacağım makii'nden geçerken. Aslında paracası... gar mı olsa ya benimki. Karols nokta. Karolsun. Otobüs ama değil mi? Ha, tren, tren tren falan zaten çok az var ya boşlar. Olsun Otobüs abi çok, al, şey çok ama çok güzel yani trenler. Oktaydan mı bineceksin falan filan diye konuştuklarını düşünsene. Mesela gara girdi mi? Mesela. Evet tren çok güzel girelim. bir örnek oldu. Mesela. Gar. Gara girdim mi <gara> Mesela mailbox. pazardan gara aldım. Oktay Demirci kadar mısınız? Mesela gardan <Systems> çıktı mı? O da bir örnek <gền Belt> <g provincial> Evet cümle içinde göre güzel kullandık. Fail sen de o zaman son olarak yazıyoruz buraya. Evet, ben ne anı... diyoruz? Övünç İşhanı mı? Tevfik Fahir Övünç İşhanı mı? Tevfik fire, Övünç İşhanı veya havaalanı tipi de olabilir. Yani onu da ısrarcı değilim. Onu da söyleyeyim yani. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili severler macera dolu bir perşembe sabahında birlikteyiz sizlerle. 13-12-12 Bu da yani bakarsanız yüzyılda bir gelecek bir tarif. Niye bunu şey yapmadılar değerlendiriyorlar bilmiyorum. Doğru vallahi ya doğru. Şu anda düşünüyorum da ne bak yine beni mahvet, Mahvettin. Sesimle oynama be adam. Sesimle oynama söyledim sana şansın. Onun bir okay, de oynama var biliyorsun. Oklay hadi gir hemen gir. Sesimle oynama. Aynı şarkı bir kelime değişik <gülüyor> yoksa hepsi diğer hepsi aynı. Teşekkür ediyoruz. Evet, Berlis de bir daha tebrik edelim. Dün burada ne konuştuk. Oldu? Aa, e... Aday oldu mu resmen? Valla aday oldu mu bilmiyorum ama damat oluyor damat. Aa a, tebrik ediyoruz. Vallahi. Biz ondan mı tebrik ediyoruz? Valla ee, e, 27... 80 yaşında uslandı artık. Evet uslandı. 27 yaşındaki Francesca ile nişanlandı. Artık kabak gibi ortaya çıktı. Ee... <gülüyor> Meraklısı oldu ortaya bir kez daha ortaya çıktı. 76 yaşındaki Berlusconi, o Hop ters çevir demiş. 27 evet gel yani ters çevirince 27'de olmuyor mu o olsun demiş. Öyle bir o. yaşta ki ters çevirildiğinde bile şey olmuyor. <gülüyor> Valla hakikaten ee, bunga bunga partilerine aynen ee, devam etmiyoruz. Artık bıraktık demiş onlar eski gençlikte kaldı artık uslandık. Nişanlandım zaten falan demiş. Başbakanlığa da adayım ondan sonra beni tutabilene aşk olsun. Baştan başlıyor galiba. Sil baştan başlamak gerek bazen galiba Eldi ya. Elbisinin benden demiş. Elisit sil abi. 26 yaşında başladı başlamış. 26 bir ekle 27. Alsanın aynı senben 40. yılı demiş. <gülüyor> Hesabı da yapamadınız demişler. De. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun başka neler olmuş neler bitmiş. Yani bir dünyada yaşıyoruz dünyadan haberimiz yok. Vallahi bil Oktay niye böyle sustun kaldın yani? Yani var var ya olmaz mı yani? Ee... Var var da kendimize kadar mı var? Bunları dinleyicilerimize Fiyat... söylemek istemiyoruz. Yok canım olur mu? Fiyatlar açıklanmış herkes biliyordur herhalde. Hayır neyin fiyatı neyin açıklanmış? Fiyatı? Yeni telefonların fiyatları açıklanmış. Aa, tabii. 2 veya 3 yıl vadeli maliyeti Yarın şu, beklenen işte. şeyler var. Efendim 6500 TL'ye kadar çıkıyormuş. Özel bir telefon var. <gülüyor> son modelleri bekleniyor yarın piyasaya çıkması. Ha, işte onların da kampanyaları, mampanyaları her şeyi ayarlanmış. Ee, herkes baracıklarını da hazırladıysa artık önümüzdeki aylardan itibaren aa. gönül rahatlığı kullanabilir. İstediğiniz kadar kullanıp kullandığınız kadar ödeyebilirsiniz. Claire Dens hamileymiş bu arada Homeland'in e, e, gözde ajanı sana. hamileymiş. İlk çocuğuna hamileymiş. Ne olacak o zaman? 2013'ün başında gelecekmiş bebekler bizim başında şu anda anlıyor muyuz ya hamile olduğunu hiç fark etmedim ben bile son bölümde. Yok Eski ama. bölümleri seyrediyoruz yok. Eskiden lan seyrediyorsun. Yani biz gene kalmış kaldığı yerden. Doğru. O 12 bölümlük dizi ya. Arada güzel hallediyorlar onu. Yani bir e, gazetemiz e, New York'ta taksi beklerken çifti çekmiş de onu da şey yapmış. Tebrik Te ediyoruz güzel. Claire Hanım'ı. Tebrik edelim. Hakikaten tebrik edelim. Ondan sonra... Yani, bir takım yatak sırları açıklandı. İsterseniz ha, rahat rahat erotikadan adam Şimdi yavaş yavaş neşmeniz yerinize geliyor. Dan, Bakalım. Dansöz Asena'nın bir açıklaması vardı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Ne demişti? Bele bele yapacaksınız. Bele bele kıvıracaksınız demiştim. Hayır hiç öyle dememişti. E, şöyle şöyle kıvıracaksınız. Evde dedi eşofmanla gezmem dedi. Neyle gezerim dedi... Evde mi? Evde. Artı yerden gezerim dedi. Üşür. Bu, bunun <gülüyor> üşür. De. Yani Kombi, başka bir aşıklaması e yok mu? üçe getiriyorum demiş. Üçe getiriyorum. 60'ta da Abi de. sürekli kırkta yakarsan hiçbir sorun olmaz demiş. <gülüyor> Neyse bunun üzerine Nebahçehre durur mu? Almış sözü eline. Esas demiş. Ben demiş. Evde demiş. Nasıl geziyor? Valla... Ee, evde de. bir kere demiş ağzımı düzeltiyorum aşkım memnunun son bölümündeki gibi zannediyorsanız ağzımı hayır. demiş kendi sesimle demiş oynuyorum evde demiş. Hmm. Valla 1999 yılında bütün satengeçiliklerimi dağıttım boxer'la uyumaya başladım. Ne başlayayım. yıl vermiş ya? Yani... <gülüyor> nedir yani? Yıl vermek nedir ya? Ya, ya o usta. galiba depremle ilgili olarak onu da tam anlamadım ama yani depremden sonra bütün sat saten geceliklerimi dağıttım gibi bir açıklaması var. Neyse 14 yıldır yalnızım demiş Nebahçe Ehr'e. Usta oyuncu. Parantez içinde 68. Ha tamam şimdi niye yıllar verdi Yalnız. ortaya çıktı. Yalnız olduğum için hiç öyle seksi görünmeme Gere gerek yok. Donla yatar, donla kalkar mı? Valla benim aradığım vasıflarda bir erkek bulmak çok zor. Öncelikle bekar olacak, statü sahibi olacak, Zaten sigortası olacak, çok... yazlığı olacak. Yakin. Enteresan şeylerin meraklısı değilsen bekar erkek ararsın. Yani değil mi? <gülüyor> erkek olacak diye başlamamış. Var. Önce evli olsun yani adamın yuvası, iş gücü yerinde olsun. Beni kaldır bana bir gücü. <gülüyor> beni kaldırmalı, taşıyabilmeli demiş. Ya yani bu kaldırmalı taşıyabilmeli derken harbiden kaldır. ...hopa ne başım hopa alıyoruz falan. Beni de. kaldırabilmeli diyen kızın zaten yani erkek de aynı şekilde beni kaldırabilmeli kadın. Diğer ...erkeğin kald... belli bir yaşın üstünde olduğu Hemen yani bu lafıyla belli oluyor. Kaldırabilmeli lafını ilk defa duydum. Ya yani beni taşıyabilmeli Nasıl ilk lafını. Defa beni taşıyabilmeli duydum. Beraber olacağım erkek beni taşıyabilmeli de kaldı. <gülüyor> önce kaldırırım sonra da bu <gülüyor> hakikaten <gülüyor> onun işi. Valla ben, ben önce algı kaldırabilmeli ya. Ondan sonra taşıyabilmeli ve şunun üstüne koyabilmeli. Çünkü beraber ben bilmem eşim 1 lira katılacak. Ve 50 şınav çekebilmeli demiş. Ha tabii şimdi oldu. Yoksa aşk aşık bir... E, aş, aşka aşık bir kadınım. Güçlüyüm, kuvvetliyim. Duygusal anlamda otomobilime biner. Duygusal anlamda <gülüyor> otomobilime biner. Tenha köşelere gidip ağlar mı? Bunu açıklar mısınız? Ne yapıyorsunuz efendim? Duygusal anlamda. Yani taksi kullanmıyorum mu demiş. <gülüyor> Çünkü taksi kullandığım zaman taksiciyle bir... Muakkaki birikici. Gene erkeğe manyal veriyor Laf Diyor ki edin. araban olacak. Çünkü benim arabam varsa senin de araban olması lazım. Hayır bana araba erkek arabasını istersen mesela ya ben işte alışveriş falan var duygusal anlamda bugün nasıl yere diye bağlayacağım için araç bana lazım. Nebahat Efendi'nin bir de ricası var. Beni Bizlerden. Ya... Beni... Biz Türk gençlerden bir ricası var. <gülüyor> <gülüyor> Beni yaşım'a göre değerlendirin çünkü yıllara ve yer çekimine karşı koyamıyorum. Hangimiz koyabiliyoruz ki Nebahat Doğru. Hangimiz koyabiliyoruz? Aslında ne yani. Sayın Nebel Çeyrek'i biri seslendirse iyi olur ya. Yani. Galiba ya. Onu yani seslendirmenin seslendirmenin ötesinde de yani kendisi de yazmasın. Biri yazsın biri seslendirsin. İşte onu o diyorum. Da. Yani senarist bir de dublajcı lazım. Onu halledelim ondan sonra devam edelim. Bitti bitti saat bizim, oldu. Bi, bizim e, kapıcıyı tanıyorsunuz değil mi Hüseyin'e? Tabii. Bunun zamanında bir şey lafı vardı. Bundan seneler seneler önce. Ben onu tek hatırladığım lafı Oktay Bey. Sizin banka, banka kartına alabilir miyim? Banka kartı adisesinden sonra bir su deposu adisesi vardı biliyor musunuz onu? Neydi o? Anlatmış mıydım onu? Yo, onu da anlatsana Yani olsun. Seneler önce su deposu bizim arıza yapmış. Şimdiki yönetim yok tabii ki. Şimdi daha kaliteli bir yönetim var. Doğru. Ee, arıza yap. Böyle bir şey oluyor su deposunda. Ee, sular gidince bizim evde de sular gidiyor ama deposu var şeyin apartmanın falan. Neyse böyle bir... Allah Allah bir, evet. Ay, bu hikaye baya ilgince benziyor. Evet evet. <gülüyor> Sonra şey diye, bir iki sefer sorduktan sonra Hüseyin ne şey dedi su su geri mi kaçtı falan dedim çünkü su geri kaçtı diye bir açıklama var su deposundan su geri kaçtı o yüzden sular yok su geri mi şöyle dedi geri kaçmadı da kaçmadı da dersem yalan olur diye bir açıklaması var Hüseyin'in o açıklama benim kafama hala böyle zaman zaman Hüseyin'in sesinden gelir. Doğru. Şu anda da o geldi aklıma ya. Bunu da paylaşayım. Onu da saat sonunda paylaşayım istedim. Evet sevgenin işler. Sizin de güzel hikayeleriniz varsa... Anası olmayan aramasın diye bir şey var ya bizde. Bunları sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz bir dönem yaratıyoruz. Reklamlar hemen ardından yeni bir saat başlıyor burada. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar FETİ, Mary başladık Modern Sabahların yeni saatine. iyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Bir kez daha macera devam ediyor kaldığı yerde. Hadi biraz da aksiyon olsun diye. Vallahi bize de baya bir aksiyon oldu ya. Yüzüklerin Efendisi bugün radyo 30'un şanslı dinleyicilerini karşısına çıkıyor sevgili dinleyiciler. Aa Böyle bilet veriyor şeyler muyuz var. bugün? Nein, Davut. Aa ne Yüzüklerin tarafa... Efendisi dediğin Obit mi? Aha, obit. Obitler... Obit, Obit'ti ha onun adı ha, Yüzüklerin Efendisi. Olur. Ne olduğu belli onu. İstediğin kadar markayı değiştir. Yüzükleri çok teşekkür ederim Kadri Ne oldu Kadri siz e, neyse yani bir şey değil mi? Amaçak Umanozu niye bize kahve getirmiyorsun Kadriye? Bir tek Ege'yi mi seviyorsun aramızda? Yo sizi de çok seviyor da. Ha. Ege para verdiyse... Ben bir ki... mağduriyet yaşadım az önce. Ha o mağduriyet. Yani mi? askerlikten yıllar sonra bir kez daha su çekilmesi hadisesiyle. <gülüyor> Ay... Geri kaçmış. Çok... Su, su geri kaçmış. <gülüyor> Ney işte. Çok sert olay yaşamışsın geçmiş olsun. Ne ben bu Peter geçmiş? Jackson düşünüyorum da esnaf gibi mi konuşuyordur ya? Şeyde filmle ilgili. Ne gibi bir esnaf? Abi oraya elf koyacağız. Yani bir aksiyon vereceğiz. Biraz dragon koyacağız. Öyle mi konuştu acaba filmle ilgili? Vallahi bilmiyorum şimdi filmi de görmeden de bir şey demek istemiyorum bilmiyorum akşam geliyor musun? Fi, filmi görünce bir cevap verebilecek misin Faiz? Bu soruya, bu, yani bu soruya ben yarın cevap vermek istiyorum nasıl? Vallahi konuşuyor? bilmiyorum bu adam eridi bitti değil mi ya en son ben öyle bir fotoğrafını Bileceksin gördüm. Döyeceksin mi? Evet. Yani, biraz, biraz kilo verdi artık sağlıklı dediyseniz, healthy diye geziyor galiba. Ya, o da karatay diyetine başlamış ya. hep diyorum diyorum demiş yani sabahları et yiyorum elim kadar peynir yiyorum demiş hep bunlardan bahsediyor. Eskiden biraz böyle tatlı bir şeylik var mıydı onda? hafif bir böyle Oo, bıngıl bıngıl. Canım. maşallah bunlar değil mi vardı. King Kong'u çekerken şaşırıyorlarmış King Kong diye bunun yanına gidiyorlarmış yani Var. o derece o biraz... zaten en son son nokta olmuş bir bir demiş şey. yani. yani yüzüklerin efendisi bittikten sonra kendisi de değişti bitireceksin saç sakalı uçurmuş bir şey yapmış e ya yani. biraz para buldu ya bu yani berbere ilk, mi gitti diyorsun? Ilk iş biraz berbere gitti berbere ondan sonra, sonra gitti. Tamam. Çünkü güzel bir karnını doyurmuş. Çok pahalı abi Avustralya'da berber falan ama pahalı yani. Ağlayan ağlamayana mama ve kuru kahve yok gördüğünüz gibi afiyet olsun diyorum sizlere de Kadriye hanıma bir kez daha teşekkür ederim. Bunun devamı gelecek mi o bitin? Gelecek gelecek şimdi küçük keklerimiz var. Ondan sonra öyle bir kanepelerle devamı gelecek yayın sonuna kadar. <gülüyor> ne kadar güzel ya o zaman hiç bitmez. O biti de üçe böldüler diyebiliyorum ben. Ama bu adam da ya her şeyi böyle iki tane film yapıyor aslında ondan altı parça çıkartırım demiş ben. Yani. İngilizlerden öğrendim demiş bunu. Böl yönet. Böl yönet taktiği <gülüyor> Hikayeleri bölüp yönetiyor sonra. Tabii. İngilizler öyle çok para kazandılar o çok filmlerden. Yok, mesela bir İngiliz filmi olan James Bond. İngiliz'den böyle... Pakistan gibi iki. <gülüyor> ikiye böldüler İngiliz gittiler film. ya. Harry Potter mesela İngiliz serisi. Yani, böyle böyle ne yapacak? Olur, ne, ne kadar böldüler? Çok ayıp şeyler Hiç mi? bölmediler canım. Harry Potter'ı bir tanesini böldüler sadece. Hayır ama şey böldü canım. Rowling. Rowling böldü. Altı hikayede. Böl yönet yapıyorum. anlayışı. Ondan sonra başka böl bölülen ve yönetilen sanat eserleri diye düşünürsek. Daha çok. Ya hakikaten bir e, grup insanın heyecanını anlıyorum ben. Yani beni çok heyecanlandıran bir film değil de. Yani mesela Matrix serisinden yeni bir film geliyor olsa. Ben bunun yeni yıl öncesinden... Bu fragmanlarını izlesem heyecanla Koşa koşa giderim yani o filme. Hmm. Evet, Umaro Sobit hayranları e, o o atmosferin, o dünyanın hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayacak, üstüne konuşabilecekleri, tekrar tekrar izleyebilecekleri bir film olsun. Bir de Yüzüklerin Efendisi'nin hayranları yani kitaptan oluşan hayranlık filmle şahlandı. Hani böyle tam bir ters olur bir, ya, hayal kırıklığı olur böyle, böyle bir şey olur. Hayal kırıklığı genelde tabii bir genelleme bu ama yani o yüzden Peter Jackson'ı çok seviyor. Mahvetiler kitabımıza niye bakmıyorlar? Değil. Çok çok başarılı olduğunu herkes söylüyor. Yani kitaba göre. O yüzden de Hobbit'ten de umutlar ee, yüksek. yüksek. Evet. Küçücük Hobbit bak ne kadar şeyler Valla. yapıyor. Şey demişler zaten öyle bir atasözü var. Hobbit kadar boyun olsun diye bitiyor. Öyle tam olarak. Dünya kadar mal olacağını Hobbit kadar, kadar, kadar boyun olsun diye. Şimdi bu şey falan var mı ya? olur şeydir. Onlar var Frodo, mı? Frodo'nun bunlar mı? büyük büyük e, yok. Frodo'lar yok ama o elfler şey olmadığı için, yaşlanmadığı için kolay kolay. Çünkü biliyorsun bodur tavuk her daim piliç Onlar var. Var. Frodo'dan çok yıllar önce, iki kuşak önce neredeyse bu. Önce. Ha öyle mi? İlk ya ilk. Yani süre. at üstündeki atalarını mı anlatıyor Frodo? Yani midilli yani. <gülüyor> Ataları dediği ecdadı evet. Ecdadından bahsediyor. <gülüyor> ben ata deyince anlamadım da ecdad Ejda, deyince oturur. Ecdad deyince otururuz. <gülüyor> Ya işte 2012'nin sonuna gelirken şeyler açıklanmaya başlandı veriler Rakamlar, rakamlar değil ya veriler Donne donne Senin istediğin olsun Hadi doneler Donne donne done, donne Sevdim seni donne donne don En çok aranan ünlüler 2012 yılında Google'da en çok aranan ünlüler Ülkemizden ünlülerden bahsediyoruz Evet beyler ha, bahisleri açıyorum mi? Evet Vallahi Ülkemize, yani ee, şimdi bir kere dur, numara başlayalım. seks skandalı oldu mu bu yıl ülkemizde? Ülkemizde bakalım. Baya yani seks olmuştur da seks skandalı olmamıştır. <gülüyor> Gerçekten. Yani zamanda işte öyle bir, birilerinin videoları düştü falan internete. yok hiç yok öyle bir şey yok yok. Yok skandal patlıyordu yok. Patlıyordu ya. Yok. O zaman yok. bilmiyorum. Songül Karlı var mı mesela son zamanlarda onun bir olayı oldu. Evet Songül Karlı. Ne oldu ya Songül Karlı'nın? Songül Karlı çok affedersin. Ü, ü, ü, ü, ü, yani üstüne mi? fotoğrafı ya? var diye bir A, şey. Ben, için, hiç işte, haberim yok ya. Su gibi miydi onların programında? Ona öyle çıkmış da kocası aramış bunu uyarın demiş bu böyle nasıl falan filan. Sonra da fotoğraflıya da kaldırmış. O, evet. o dönem biraz aranmış olabilir meraklısı vardır. Evet ama yani 2012'den bahsediyoruz. Bir En azından bir şöyle eski... Son aylarda bir kaktırma oldu ama liseye girememiş mi? Yani hayır illa kadın olacak diye de bir kaide yok yani. Genelde kadın ama araya sıkışmış erkekler de var. Kıvanç ama... Tatlıtur. Kıvanç Tatlıtur maalesef. Peki ama mesela ya böyle daha ünlü? Hmm. Ya da, ha. Halil Sezai de mesela. Aa Halil Sezai, Ali doğru. Sezai 4 numaradan girdi. Doğru. Oktay, anı... Senin senin adamın var burada. Kim o? Atilla Ata Soy mu? Hayır, senin adamın. Atilla Ata deseydin ne kadar olurduk <gülüyor> yenilerden, yani, yenilerden, yenilerden. Yenilerden. Onun muadili, Hayır. Mehmet Erdem. Ay, Oktay hadi. Aa şey ya. Bizim dükkanın açılışına getireceğin o adam Halil Sezai veya öbürü. He, tamam onun tan değil de neydi onun adı neydi ya? ya? Tan değil de onu mu diyor Sapphire? Mustafa Ceceli'den bahsediyorum ha, Mustafa o kadar. Değil Mustafa Ceceli benim nasıl adam ya. Vallahi. Ha ben bir ara çok isminden dolayı kendisi. De evet. Sempati vardı onunla. Sene... O mu aranmış Mustafa Ceceli mi mu aranmış? Mustafa Ceceli aranmış. Demet kim Akalın bu Kim Mustafa Ceceli <Gülüyor> Mustafa Ceceli kim biliyor musun? Senin sevdiğin Biliyorsun orkestra canım. vardı ya. Biliyorum biliyorum ben. Neydi senin orkestra? Ney? Bessat Gerçeker mi? Mesela orkestranın adı da vardı. Neydi? ne orkestra rasıydı? Enbe enbe enbe olsun. Enbe orkestrası. <gülüyor> en <be> orkestrası. <gülüyor> Grup marşından sonra bir kez daha bir orkestreye hayran oldum. <gülüyor> <gülüyor> çeşitli sanatçıların ismi söyleniyor bugün yayınımızda. Evet, çeşitli sanatçılarda. Mustafa Dizeli ben... niye aranmış ya ben onu tam anlayamadım. O da aryanlara söyleyiyordu. Hakkı Hakikaten... çok popüler <gülüyor> şarkısı vardı burada. Benim dahlim yok Gerçi yani onda. Gerçek doğru. Onları. Evet, doğru ya. Çok popülerdi. Yani. 1 numara da kadar. hadise var, hadise. En çok hadiseyi aramışlar. Ondan sonra 10 on numarada da tabii ki her zaman olduğu gibi 10 numaralı formayı Ajda Pekkan'a veriyoruz. Tebrik ediyoruz kendisini. Biz de tebrik ediyoruz. Tebrik et sen de okuha. Tebrik ederiz. Hadi hoş Ve tebrik ederiz. O zaman isterseniz reklamlarla coşalım madem bu rakamları aldık. Hiç güzel ya 2012'nin arama listesi bu ne? De, arama motoru ben ne bileyim. Halbuki bir numaralı dede. Dede sahip olsun. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan Radyo Türkiye'sinde Modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın. Buyursunlar efendim. Neler oldu neler oldu? Otomatiği de iyice hafta kaydırdı. 9.34 olmuş. Yeni kalmış arkadaşım. Arkadaşım saat bitiyor diyoruz biz burada ya. Saat bitiyor, ömür bitiyor burada bir taraftan Oktay. Doğru. Değil mi? Ben ya onaylıyorum abi. Buyurun. 2012'nin en çok arzulananlarını anlarını yapsa mıydık? O iyi değil miydi? Nerede bir arkadaşınız daha vardı. Demin konuşuyordu vir vir. Nereye gitti? Efendim. Geldim. Ne oldu yere mi eğildi? Ya işte o... Ne yaptı bacaklarımızın bakıyor? Ne yapıyor? <gülüyor> Söyle kalksın ne yapıyor sen... yerde? Niye dedin Sevgili İnciler iki kişi var daha stüdyosunda. Kafamı bir kaldırdım bir kişi var. Vallahi Allah dedim. Nereye gitti? Nereye gitti? Sesini inceltince nereye gittiğini ne bileyim abi. Yere eğildi galiba. Eşek kadar adam nereye gittiğini Çünkü ben mi bileceğim? Çünkü sevgili dinleyiciler B stüdyosundan A stüdyosundaki yer görünmüyor. Hatta görükmüyor. Ha geldi. <gülüyor> Teteye sahip çıkalım geldi. <gülüyor> Aa öyle bir şey mi yapsak acaba? 2012'nin en çok izlenen videoları. Ama o video kaç senelik video? Yapsak mı onu? Çok senelik Biz... onu... Hayır fark etmez abi yani. 2012'nin 2012 yeni mi? yaşadık. Ben zamanında Nirvana'ydı öyle. <gülüyor> Kurt Cobain öldükten sonra Nirvana dinlemeye başlamıştım. Ve çok, çok güzel bir grup. Çok, yeni albümlerin ne zaman çıkacak diye. Dede öldükten sonra. dede sahip çıkalımı da. Dede öldükten sonra. Tabii o çocuğun başladım. kafası yandıktan sonra bende. Kafam yanıyor örneği hani mesela şey yaptım. Tabii o suavini, Gerçekten yandıktan sonra. Bende o Suavinin şeyini. Daha ne kadar sevgi <gülüyor> Sevgili dinciler, görüyorsunuz. Youtube videolarına abi. çok hakimiz. <gülüyor> paylaştık alanları. Vallahi hepsini paylaştık. Yalnız yani. kedi videosu izleyen yok bizim aramızda çok. Va, nasıl olmaz? Yok ben şey yapmıyorum. Ben, ben burada çok... bir psikopat kedi videosu seyrettirdim ya. Hatırlamıyor musun? Biz Kavanozdaki mi kedi mi? Kavanoz... Psikopat kedi videosu izlettiysen 40 yaş atarsın Fahir haberin olsun. Vallahi yok Daha ya. doğrusu onu e-mail atsaydın bize 40 yaş stüdyoda izletme. On iki yaş. On 12 yaş. 8 yaş gençleştiren. O genç, da cep genç, telefonu kullandığın için yani. yani. 8 yaş gençleştiren parfümümü de sıktın mıydı? Al sana. Gerekler. <gülüyor> 40, 40 yaşına buldum. Gene buldum. Mad Max filmleri için ee, müzi açmış. Ha, ben de Fetman. Bennett. Ben de Fetman'ı açmışlar. Hollywood'da açtılar. Avustralya'da. Avustralya'da mı? Avustralya'da açmışlar. Ya, Mad Max diyoruz İlk ya. İlk film zaten Avustralya'da geçiyor değil mi? Mad Max. Madman, Mad Men, Max, Max bunlar İlk bir yaklaşık sonuçta. Galiba oralardı bir yerde çok evet. Tabii o Avustralya sinemasının filmi. Sonra Hollywood biz bunu daha çok satarız ki diyerek. Ne var mı? acaba müzede ya? Mel Gibson'ı koymuşlar. <gülüyor> güzel, güzel kıyafetler var, araçlar var. O şey var, Busoki maskeli, evet, kötü adam var. O, o, o Turner'ın giydiği şey var. O da duruyor. Tina Turner'da yani biliyorsun lakım ya. babaannesi. Doğru Mad Max 2 şeyde çekilmiş. Mundi Mundi Lockout bölgesinde çekilmiş. Abi, Mundi Mundi bölgesi diye geçer Avustralya'da. Orada e, müze açılmış. Bizde bizde var mı ya o tip müze? Bakayım. Fim. Bir Asmanlı Masumiyet var. var galiba Asmanlı değil mi? Konak var. Asman, Asmanlı Konak Müze mi? 2 liraya giriyorsun. Burada da çekildi dizi. Şimdi giden var mıdır hala bilmiyorum da. Bir de Emran dizisinin şeyi vardı. Köşkü. <gülüyor> Neydi o? Yarık Koza mıydı? <gülüyor> Yanık Koza. Yanık Koza Yok, doğru. Yok o değildi ya. Yanık Koza mıydı? Koza, Yanık. Ko kozalı mozalı bir şeydi Oktay. Yarık Koza. <gülüyor> ya çok güzel bir yerde. Hakikaten ben gittikten sonra öğrenmiştim. Emran dizisi burada çekildi diye. Ne kadar güzel yerlere gidiyorsun. Evet Oktan, Öyle giderim Buyur Buyur gideriz beraber gideriz bir gün gösteririz. İnşallah. Gergedanlara uçaklı koruma geç. Gergedanlara ne? Uçaklı. uçaklı koruma. Ya neyse ben sana biraz çocuk sorusunu şey yapacağım Ege. Düşünüyor musunuz yeni bir tane? tabii ki. Hamsi gecikmiş ya boşver çocuğum hocam hamsi gecikmiş. Ben hangi birine <gülüyor> yorum yapacağımı bilmiyorum hamsi de düşünüyoruz. <gülüyor> Onu da düşünüyoruz bu akşam hamsi Fakirin yedik. yedik bugün hamsi. Fakirin protein deposu olarak anılan diye başlıyor bak. Ya bir şey böyle fakirin. Kilosu 6.5 lira. Fakirin bilmem nesi diye ben ne kadar ayıp ya insan Çok ayıp, hamsi yerken şey hissediyor kendini. Hamsiye ezigisi. de ayıp, adama da ayıp yen adamı. Vallahi bile öyle satarken şöyle demiyorsunuz ama yani. Deniz suyu olmadığı için sürü oluşturup ama soğumasın ya bir sene de hamsi az yelim yani. Allah Allah buz gibi bak dünya kadar para verdim Karlas'tı aldım herkesi kar geliyor, kar geliyor kar geliyor falan diye. Dileciğim ömrü sen hayatında ne kaç kere Bilgi kar sen aldın? Sen niye kar lastiği aldın ya? Ben e, hangi noktada okulu, bir, çark ettin? Kızın okulu işte bir de bu geçen sene kar lastiği alanlara ömrü hayatında, hayatında ilk kez almış. Laf sokuyordun bir şey yapıyordun, evet, hiç gerek yok diyordun. Hatta geçen sene değil, 200 senedir yapıyordun sen bunu. Ben bugüne kadar kar lastiği almayarak hep kâra geçtim. Bunu Fahir Öğüncü'n tevrileri bile açıklayamadım. Zarardan kar, kârdan zarar kavramlarını çıkaran adam benim kar teorimi anlayamamıydı ve ben o güzel teoriden çark etmek zorunda kaldım bu sene. Çünkü... Sırf yavrum için. Yavrun, yavrun çok önemli. Hepimizin yavrısı çok önemli. Pırıl pırıl hava var bugün. E madem pırıl pırıl hava vardı ben niye o kadar böyle verdim? Sen arkadaşım lastiği? hemen... Okula, okula şey yapacaksın sen onu. Fatura Okula, fatura, okula fatura. Faturayı göndereceksin abi. Yani. Yala. Yala bir zarf al. Buyurun madem diye vereceğim. Faturayı kapat Mösyö ondan sonra... diye ver Mösyö. madem kim bakıyorsa arkadaş diyeceğim. Tuğum itmeyi concern dersin. Onun Fransızcasını ben tanımlı bilmiyorum. Fifi. A la fifi hum. Keşke se diye. A la fifi ile başlayacaksın kesin de. Ala la diye verdin mi o zaten. O, o gider var. zaten. Vallahi bulur. Vallahi ver ya. Ver ya. Şimdi, Sen de ne ne şeyleri taşıyorsunuz buraya? <gülüyor> benim 3-3,5 sene içinde Fransızcam çok gelişecek haberiniz olsun. <gülüyor> 3-3,5 sene gibi gerçekten. Aman herkes ayağını <gülüyor> dikkat dikkat etsin. Herkes ayağını denk alsın daha doğrusu. Çünkü çok <gülüyor> size söylemedim oğlum ben. Yok abi, abi niye söylemiyorsun bunları? Söylesene. Radikal karar aldım. Heh, ne? BGK'yecan'ın Bize... radikal kararları. Var ya, tık tık tık tık tık Fransız misafirlerimiz oluyor ya. Keşke yemek Fransız mürebbiyeniz olsaydı. İşte yavaş yavaş. yavaş Bence yavaş. Emine Hanım'a da Fransız mürebbiye kıvamına sokabilirsiniz. Ya dur ya. adam burada üç, üç buçuk sene içinde bir şey almış, ya bir söz ele... vermiş kendine. Onu an. anlatıyor, onu kesiyorsun Fahir'i ya. Bundan sonra restorana gelen Fransız müşterilerimize... Kuşa dası esnafı gibi yara yara Fransızca konuşacağım. Yara yara, yara buraları dolaşıyorum. Ya yalnız geceleri yağmur diliyorum. Zaten adamlar yes yes diyerek. Yes diye mi? Yani sevgilinizler herkesin aç yes, olduğu, olduğu için yayında kimse kimseye bir şey demiyor garantisi <gülüyor> <dikkat et, gülüyor> sizsiniz. Kesin bir Dinleyebildiğiniz daha pis bir program yok. Yani şu anda bize laf <gülüyor> edecek durumda bir teksiz varsınız. Siz de yayına bağlamıyoruz. <gülüyor> ha, Twitter'dan da bize ulaşabilirsiniz ama... Açmıyoruz. Okumayız. Blok, blok <gülüyor> yaparız. Okumayız. Valla bloklarız. Ha, <gülüyor> <gülüyor> alayına isyan alayına amfaro demiş. E, i̇yi bakalım ya çok güzel. 3 üç, 3.5 üç senede senin kendine verdiğin bir söz var mı Fer? Vallahi dur bakayım ya bu adamı ki çok iddialı ya. Ulan üç buçuk senede Fransızcayı senden iyi sökmezsen ben neyim ben? Benim? Ben, ben şey bak Şimdi bak bunun iddiası niye benim üstümden? Oktay Hayır. bir şey söyler misin? Evet, Hayır yani. Hani yayında bir şey söylemedi. Bugün Gross Market'e gittiğinizde bari bu konu konuşalım. Ben bak Fransızcanın yanına Hayır, İspanyolca ve İtalyanca'yı da ekliyorum. Şey Sen zaten hayatında her sene bir İtalyan kültüre başlamış adamsın. Yok canım hep aynı sene Son dört, kere dört, dört kere başladım. Son iki sene dört kere başladım. Pa Papa ya. Twitter'dan onu sormuş. Bu var, sene acaba düşünmemiş What do you think about? Yani <gülüyor> İngilizce mi söyledin ya? Tamam yeterli, tamam. Good morning istiyoruz İngilizcesi yeter. O kadar İngilizce. <gülüyor> ne bileyim abi bazen kaptırınca gidiyor ya. Abi bu, bu, bu sabah abi, bu konuşmalar yüzünden Türk dinleyicilerimize tamamen sırtımız döndük. Sırf elçiliklerden. Valla Pasaport başvurusunda bulunanlar dinliyor bir tek. <gülüyor> Oktay Demirci sana döndü yüzler. Üç buçuk senede ne yapabilirim diye düşünüyorum. Çok güzel bir şey buldum. Ne? Ne yapacağım, edeceğim. Ot ot otobüslerine bilme hakkını almaya çalışacağım. Oldu. Ama öyle şeyle falan değil. Yalan yanlış yollarla değil. Böyle bir araya adamlar çok öyle değil. Bireyimin hakkıyla. Git abi ilk kapı mi girmem lazım? Önce kapı gir, sonra ot bir iş bul kendine. O zaman daha sonra rahat rahat binersin nokta. Rat rat giderim Kimse, kimse <gülüyor> sana gık diyemez gırtını çıkar giderim abi otobüse biner ya giderim. Vallahi ya valla ben sana söyleyeyim ya. Ben bir de hobi edinmeye karar verdim. Hobbit. Ben. Onun yerine bir hobit beslesene sen Fahir. Lan bulsan beslerim vallahi ya valla. Hobbit ya, beslemek ya, serbest ülke mi ülkede? Değil, değil yani bak çocuk kimse şey kaçak yollardan sokulmuş. <gülüyor> <gülüyor> 300 tane hobbit ele de TC Emniyet Müdürlüğü yazılmış. <gülüyor> Bizim kızımız mesela e, doğduğundan beri aynı kiloda ya. Hiç şey yaşamaz. Sen de kızını yeriyor büyük, musun? Büyük, musun? Olan. büyük olan olduğunu söyle de. Hatta yani 6 yaşında hastalık falan geçirmeden zayıflayan tek çocuk olarak Uğur çıktı geçen gün. Uğur Dündar bir yerde çıkmadığından izleyememişizdir belki ama biz hiç mesela kıyafet konusunda sıkıntı yaşamadık. 5 senedir aynı şeyleri giyebiliyor ama ayakkabıda sıkıntı var. Ayaklar mahvolar. Hobbit Hobbit'in ayakkabı masrafı da yok. Niye? Çıplak ayakla mı geziyor? Çıplak ayakla geziyor. Yılın ayak. Kıyafetü biz eski kıyafetlerinden veririz Ali'nin. Ama yani, yalın ayak taşı. Bak beline bir bıçak abi, koy. Dışarıda gezecek. Geçecek. Evet. Ondan sonra o, o ayaklarla... lap lap, lap, lap. <gülüyor> İçeri girecek. Bir de yüzey alanı da geniş yap. Çok pis toplar. Ver galoşu gitsin nokta. Galoş mu? Ver galoşu, galoşu yazsın yan Hobbit. Kaç ya? Hala 43 <gülüyor> oldu. Kaç kaç? İşte <gülüyor> Kaç kaç, kaç. <gülüyor> Öl, bak şu lafla beraber ölseydi ben o lafı şey diye vergoluşu Yasın şey falan diye çok güzel bir laf etti diye anısını yaşatmak için öyle bağlardım ama yaşadığından <gülüyor> iğrenç bir laf olduğunu Yaşıyorum söyleyeyim. hala yaşıyorum. Yaşıyorsa yaşıyorum hayatınızı noktaya. Buna yaşamak denirse sevgiyedim mi? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübros'un sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Macera da devam ediyor kaldığı yerden. Buyursunlar efendim. Ne macerası ya macerası? Gazlı da güzel bir tat bırakarak bitirelim bugün. Böyle Rahiyalı bir tat mı böyle? Böyle ne biraz tekrimsi. Bu bürük olmasın da tatlı bir şey. Genizi hafif genizi yakan bir tat. Hafif genizi yakan, geniz yakan diye güzel diye bir şarkımız. Sir Macunu var. evet. Evet, gibi bir şey mi? Var, var. Fahir sen Geniz Yakan şarkısını söyle. Geniz Yakan, Geniz Yakan. Onu söyleyecektim Yok galiba. söylemeyeceğim canım. Neyine <gülüyor> Bu kadarıyla. Nasıl anladın ya? Valla yani doğru ben Çok inandım. Çok şirkin bir laf edeyim mi? He. Ben Fahir'i. Fahir'den iyi tanıyorum. Sen nasıl anladın Fahir bunu diyeceğini Ege'nin? Ve bu lafı etme şeyini yani tereddüdüne düştün de onu hissettirdin de Yok buraya ya, buraya böyle... bu... noktaya geleceğini... Bu... Ası stüdyosunda böyle elektriği alırsın nokta anında verirdim böyle As orada. farkı odur. Geniz işte, yakan geniz yakan diye böyle şey. Abi var, insan yani. hangi stüdyoda olacağını tayin edemedikten sonra sizin bu yaptığınız ırkçılık. Beni Ası stüdyosu, Ben stüdyosu insanları beni taşıyabilecek diye. bir stüdyo istiyorum. Vallahi doğru söylüyor. Var mı bir şey? Bugün yok ya. Bugün tırt Bakayım. zaten yani. Bugün dünya Türk günü mü? 12 Herkes abandı 12-12-12 falan diye. İnsanda ne hiç ne kaldı, ne gam kaldı, ne tasa kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Valla dümdüz bir gün kaldı işte yani. Şey yapmasın ama ya. 12-12-12'yi kaçırdım diyenler üzülmesin. büyük üzülmesi. hatayı Necati Şaşmaz yaptı bak. Mesela bugün evlenseydi bugün gazetelerde olacaktı. Ama dün evlendi. Dün evlendi yine, gazetelerde dün evlendi, yine bugün gazetelerde. Ama esas haber işte boşanıp evlenenler haber oldu. Esas haber, Esas haber. Şey. O da, o da uydu diye 20 Aralık 2012 var Esprili tarih dün evlenemeyenler ya 2012 2012 evet. oldu, Ya vallahi 21'i var Esas o gün evlenme şeyini Yani hani ne zaman evlenmişsiniz Marduk'un çarptığı gün efendim O da hiç unutulmayacak bir tarih yani Marduk mu çarpacaktı o gün bir şey çarpacaktı da neyse işte. Dengeler yani alt üst olacak. Marduk, Tanrı da Nibiru, Gezegen işte öyle bir Bir şey diyeceğim 2000 yılında da milenyuma girerken <gülüyor> Mayıs'ta mı, Ağustos'ta mı bir kıyamet kopacak diye bir söylenti kopacaktı. çıkmış mıydı ya? 2004'te de kopacaktı. Ama bir kuyruklu yıldız şey... geliyordu? Bir şeydi onda da öyle bir şey vardı ya. Hı -hı. Ama ama yani vardı yani yani değil yani. mi öyle 2000 yılında? Ama işte bu mayalar. Geçiyordu. Ah bu mayalar. Yani işin içinde koca bir uygarlığın şeyi olunca. Bir de güvenilir de bir uygarlık Şimdi başka bir sürü uygarlık var yani. Atlantis uygarlığı var Hiç güvenilmez bu. Nerede olduğu bile belli değil adamların Doğru Ama maya var mesela maya garantisi veriyoruz diye bir şey var ya, ya Maya farkı Şifa yani söylese bile Yazılışlı tabletten daha şey adamların şeyi var Şifa Bırır şu çocuğa ya, bir tane burssanız da bizim bir şey vurun. Valla ben best stüdyosunu avantajını kullanıyor. Çocuğum var ya, orada istediğini ediyor lafı. Burada a Stüdyosu'na sunu sevgedin işler. Faillerle ben konuşurken iki defa atar çünkü hep birbirimize kol mesafesi çünkü iki kişiler. Neyse bizde. Bak yine best studio avantajı. Best studio avantaj. Dede oluyormuş ya, dede oluyormuş. George Bush. Dede sayım çıkalım. George Bush dediğimiz, baba Bush değil değil mi? Oğul Bush. George W. Bush ya. Kızım ee, da oğul. Da o, o, o. Tabii tabii. Yani oğul Bush. Ee, kızı evet, ikiz kızları var ya. Hı -hı. Onun, ondan Cene olanı. Ee, 31 yaşındaki hanımefendi. Oho, Geçen ay oho, ikizi Barbarayla. Cene 31 yaşında mı geldi? Vay Allah, helal olsun. Maşallah. Zaman çabuk geçiyor çocuklar yani değil mi? Evet. İlk torunları olacakmış. İlk torun. Yani Cene Bush. <gülüyor> Fire kol mesafesini göreyim bir. Bu Bilmiyorum. 4 yıldır yatırım uzmanı olan bilmem kimle evliymiş. Hı -hı. iyi güzel. Ne derler? Allah'ın Mesut Bahdi'yi Ondan sonra... Arzulanan kadın. Allah Allah ya. <gülüyor> ya bu, nasıl, nasıl, bu, bu listeyi nasıl yapıyorlar ya? En çok arzulanan. Soruyorlar işte sokağa çıkıyorlar. Kahvelere gidiyorlar. Kim arzuluyorsunuz en çok? Kahvelerde gibi? mi yapıyor bunu? Bu, yani Tabii. sorulacak soru değil Kafelerde yani. yani. Kim arzuluyorsunuz? Kim arzulu? Arzu derken yani hangisi? Dünyanın en çok arzulanan kadınları listesi yapıyoruz değil ya, mi? 3, 2, Toplantıda ver... bunu mu konuşuyorum? 3-2-1'i versene. Riyan'la arzulanıyordur bak. Ben sana Vermeyelim Fahir ya. ver, ver. Tamam. Sen ayrıntılık yapmak karış? istemiyorsun da. Canım? Aa, ona şey yapmış oluyorsun yani. Bak bu, bunun duyarlılığı geldi gene. Doğru tamam. Yani iki tane. En çok kimmiş olma merak ettim onu. Biri, Araştır Google'a yaz. Önce hadiseyle Mustafa Ceceli yaz ama. <gülüyor> 2012'ye katkın olsun. Ondan sonra... Yaz, en çok arzulu, kimi ben... en çok arzulayabilirim diye yasaklarım. Ben neyi arzulayayım canım, kim neyi arzulamış onu merak ediyorum ya Elalim, ne arzusundan oldu? bana ne? Spor dünyasında bir takım gelişmeler var, onu programımızın süresi yetmediği için yer veremiyoruz. Zaten bundan sonra programımızın hiçbir şeyine bir şey yetemiyor. Yetiremiyoruz artık çocuklar, programı yetiremiyoruz. Yetmiyor program. Şu evet. gazete sesinin duyulduğu kaç program kaldı bak. Vallahi O portatif bilgisayar geldi zaten o fıstılar kesildi doktayde. Evet, analitik dedi. düşünmede gerilerdeymişiz bayağı Tıms, 2011 raporu açıklandı. 2011 mi? Ben de bunu istemiyorum abi. <gülüyor> Bu kaçıncı sırada olduğumuzu öğrenmek istemiyorum. Ben de istemiyorum. Ya bir soru var ama o soru. Sor. O soruyu sor. sor ama cevap. 400 matematik sorusu da ondan. Ha sor. Galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet 0 puan olan birlikte 11 bir puanı olan bir takım en az kaç maç oynamıştır? En az gaj, maç oynamıştır. En az mı? E işte hesapla oradan ya. 3 3 süre, Süreniz başladı. En az maç oldu. 5 mi? Evet. İyi doğru İyi güzel oynamış yani 4 tane Australia'da on iki puanlı otiyakta oradan dirniyse Yenilince puan sayım kesimtesi diye bir şey yok herhalde yirmi bu bu soruya verilen doğru cevap oranı ülkemizde mi? Hmm. İşte ben onu şey de yapamam yani futboldan anlamadığım da mesela soruda ilk önce tar tarıyorsun ya Hiç ben anlamıyorum diye geçmiştir bir kişi benim gibi olanlar Cumhur 2011 mi? 2012'si niye çıkmadı bunu? O da çıkar Oktay. O da çıkar üzülme. Yavaş Daha yavaş çıkacak sevgili dinleyiciler. Soruları e, ilerleyen saatlerde Twitter'dan paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Çünkü programımız bitti mi galiba? Maalesef. Sonuna Maalesef. Yarın sabah yeniden beraber sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın. Bugün mükemmel bir gün <gülüyor> olacak.